94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Yeter Rahşan Bayara teşekkür ediyoruz. Evet Açık Yeşil'e bugün Antalya'dan bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. Manavgat'ta Ahmetler Köyü'ndeki Ahmetler Kanyonu'nda bir HES projesi için bir protesto devam ediyor şu anda. Biz de Antalya burdur Sparta Denizli Kaş Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz'le konuşacağız. Hediye Hanım günaydın. Günaydın. Günaydın. Ee, Günaydın. Ahmet Ahmetlerde sanırım iki gündür devam eden bir e, şey var hatta şirket yetkililerinin havaya ateş açtığı taşla e, göstericilere saldırdığı gibi haberler e, okuduk. Neler oluyor e, Ahmetler kanyonunda biraz anlatabilir misiniz? E, tabii e, müsbeyni yazık gibi başlangıçta söyledikleriniz doğru. E, Ahmetler kanyonundaki HES'e karşı köylülerin yürüttüğü mücadele çalışma e, iki yıldır sürüyor. E, köylüler e, her türlü demokratik yolları kullanarak iki yıldır or oradaki bu HES'in e, kendilerine ne kadar büyük zarar vereceğini Doğa'ya ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalışıyorlar. E, bu e, HES e, yapmak isteyenler de ısrar ediyor. E, dünkü E, yapmaya çalıştıkları HES inşaatını dördüncü kez deniyorlar. E, son üç gündür zaten orada adeta her gün nöbette yediler. Fakat en son e, pazar gün e, yapılan görüşmede e, araçlarını çekeceğini söylüyorlardı. Fakat pazar tezzi tekrar e, hava karardıktan sonra araçlarını getirmişler. Tabii köylüye yakın olduğu için de köylü haber alıyor. Ve akşamdan zaten çok tedirgin olmuşlar. Ve e, ertesi gün için e, hava aydınlanınca e, bedenlerini araçların önüne atmayı bile göze alarak oradaki e, inşaatı e, yapılmasını istemiyorlardı. Oturma eylemi yapacaklardı. Ve e, köylüler araçların daha yanına yaklaşırken e, önce... Taşa tutmuşlar köylüleri, HES şirketinin e, özel güvenlik birimleri ve arkasından tabii HES'ci şirket e, veriyor bu emri ve arkasından silah atılıyor köylüye. E, inanılmaz bir şey, ormanın içinde köylülere biber gazı sıkıyorlar. E, kim sıkıyor? Yani, e, özel güvenlik. Özel yani. güvenlik. HES'ci şirket. Özel şirket. güvenlik, polis, Emir da... veriyor tabii, emir veriyor Hı. yani. Sonuçta oradaki özel güvenliğe emin veriyorlar. Biber sıkın, biber gazı e, Şirket, diye. hangi şirket yapıyor bu HES'i? İsmini biliyor musunuz? E, burada bir şeyden bahsediliyor biliyorum. haberde seç seçenek enerji diye. Doğru seçenek evet. enerji fakat şu anda bir taşeron firmaya vermişler ha. inşaat kısmını. Şimdi burada çok önemli birkaç ayrıntı var. Öncelikle evet. dün orada bazı bilgileri de kendiliğinden paylaştığı firmanın yetkilisi burada köylülerin istemediğini şirket de anladı ve e, gidiyorlar e, devlet kurumlarına köylüler bize bunu yaptırmak istemiyor biz ne yapacağız diyorlar devletin verdiği yanıt çok önemli diyor ki özel güvenliğinizi kurun ve gidin inşaatınızı yapın diyorlar Şimdi bunu, bunu bütün... şirket yetkilisi mi söyledi evet evet Orada bütün Harika. herkesin içinde Bunu anlattı ha, toplu, şöyle bir... Topluluk önünde anlattı Öyle miydi yani, tabii, tabii, tabii. yani devlet şimdi Devlet böyle huzur, dedi diyor Devlet böyle dedi diyor Yani şimdi burada çok önemli bir şey var Siz e, 600 yıldır O ormanlık e, bölgede Yaşayan Tarımsal üretim yapan Kendi halinde Hiçbir e, sıkıntısı olmayan Huzur içinde yaşayan kömürünün elinden suyunu almak için devlet bizzat bir şirkete özel güvenlik birimi oluşturun, dilin diyor. Yani bir kere bizim en önemli, önce masaya yatırmamız gereken bu kavram, bu mantık olmalı. Yani bir, bir orada hem siz bir de o üç köyü ilgilendiriyor bu Ahmetler kanyonundaki su. 6000 bin insanın tarımsal üretim yaparak Geçimini sağladığı su bu. Dolayısıyla siz e, kanun yoluyla da alamıyorsunuz. Bir üstüne üstlük e, kanunların ötesinde bir de özel güvenlik oluşturmak için ikinci bir kanun çıkarıyorsunuz. E, Türkiye'nin bu hale gelmesi çok e, düşündürücü. İnanın dağın başında e, o özel güvenlik birimine karşı köylülerde güç yaralımız var şu anda. Bu üç, şeyden üçü de taş taşla mı? Evet, evet üçü de taş. Yani bir şirketin. yemiş taşları. Yani o üçün üç olması da e, bana göre bizim şansımız diye düşünüyorum. Çünkü yerlere atılan taşları gördük biz orada. E, özel yığınak yapmış e, insanlar ve köylülere taşla saldırmışlar. Bu da ilk defa oluyor. Yani bir şirketin Yok, özel de, güvenlik de olmuştu benzer diyorlar. Evet, Loch vadisinde. de Evet, olmuştu. özel güvenlik kuvvetleri kurup evet. bir taş atarak ve biber gazı kullanarak araziyi silahsız kara özel güvenliği. Özel ee, güvenliğin sen... şeyi, e, biber gazı kullanma yetkisi var mı ya da gaz bombası kullanma? Ben Bildiğimiz kadarıyla yok hiç böyle bir şey. Böyle. Ee, evet ve iki silahı da el koydu dün jandarma orada ve e, silahı da kullanan şirketin e, mühendisi. Yani tabii çok inanılmaz <gülüyor> e, orada bilgilerle karşılaştık, inanılmaz durumla karşılaştık. Şimdi siz Anadolu'da hakikaten insanların elinden suyu almak için E, ...silahla, taşla e, ve iş makinasını insanların üzerine sürüyorlar. İnanılmaz. Peki, peki yani bu yolda... o inşaat tam olarak e, nerede? Biraz o bölgeyi bize anlatabilir misiniz? Yani bölge, Mesela köyün e, e, yakınında mı e, ya da daha vadinin içlerinde mi? Nasıl bir bölge tam olarak e, orası? Köye çok yakın. Zaten köylüler yürüyerek gelmişler oraya. E, çok yakın derken tabii yürüyerek de gidilir ama biraz da mesafesi var ee, tahmini birkaç kilometre evet. ee, ve de e, bu bir vadi tahmin ettiğiniz gibi etrafı tamamen Kızılçam ormanı hmm. ve de e, vadinin iki yanı e, kavak ağaçlarıyla dolu ama dün yine özellikle e, tespit ettim o kadar az su var ki Yani evet. Akdeniz kuşağında 8 ay yağmur yağmaz. Bize e, dün birçok insan, e, basın mensupları da dahil şunu sordular. Dediler ki kanunlara uygun mu? Şimdi kanunlara uygun mu çok önemli bir soru. Doğanın kanununa uygun değil. Doğanın kanununa uygun değilse yaptığınız işlem hiçbir kanuna uymaz. Sadece kanunlara uydurulmuş gözükür. Dün Ahmetler'deki de aynen kanunlara uydurulmuş gözüküyordu. Yani adeta durgun su sayılabilecek miktarda bir su yani. Evet zaten bir haberde şöyle bir şey okudum. Firma yetkilisi bu santralin 6 ay çalışıp 6 ay çalışmayacağını söylüyor. Yani aslında su o kadar az ki. Sadece suyun bol olduğu Vakitler çalıştırabilecekler Dolayısıyla suyun bol olduğu Vakitlerde de herhalde büyük bir çoğunu Kullanmak zorunda kalacaklar suyun e, Aynen öyle Çünkü dünkü gördüğüm su Yani neredeyse hareket Etmeyecek denli az bir Suydu yani o suda O bölgedeki bitkilerin Ağaçların Oradaki diğer canlıların Kullanacağı su yani e, Oraya hes yapmak Ee, gerçekten o köylüye ihanet, doğaya ihanet. Bu e, hiç oraları görmeden, bilmeden, insanları tanımadan e, insanlara sırf e, elinden başkaları şirketler para kazansın diye sulara el koymayı artık Türkiye'nin e, tamamen literatürden silmesi gerekiyor. Köylü çiftçilik yapıyor. Hatta ben dün orada başka kadınlarla da konuştum. O kadınların birçoğu o dağdaki doğal bitkileri toplayıp bizim marketlerden aldığımız adaçayı, baharat vesaire türündeki bitkileri toplayarak hayatlarını sağ geçindiriyorlar. Ciddi tarımsal üretim var çünkü Marmara'nın sahil kısmı zaten çok kalabalık nüfus o insanların yiyeceği oradan gidiyor yani. Evet. evet bir de ben de şey son olarak bir şey söylemek, belirtmek istiyorum. Bu son e, hükümetler arası iklim değişikliği kurulunun e, Birleşmiş Milletler çevresinde yani dünyada yapılmış en büyük... Bilimsel araştırmanın ortaya sonuçları yeni açıklandı. İklim, paneli, evet. i̇klim panelinin. Evet, evet, orada bu İstanbul Politikalar Merkezi'nde de yaptığımız bir toplantıda bu konuyu takip eden iklim bilimciler Murat Türkeş ve Ömer Lütfüşen de E, net olarak koydular ki bu rapordan e, Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Akdeniz bölgesi özellikle Türkiye'de çok o, kuraklık zaten Kurak olan bölge kuraklaşma eğiliminin çok artacağı da açıkça görünüyor. Tam da bu raporlar renklerle filan gösteriliyor haritalar üzerinde. Açıkça evet. da görebiliyorsunuz kuraklaşmanın evet. çok artmakta olduğunu. Tam bu ortamda siz anlatıyorsunuz şimdi işte olup bir tane ve söz. Hatta şeyi de söylüyorlar bu raporlardan evet. yola çıkarak. Türkiye'de önümüzdeki yıllarda hidroelektrik enerji elde de zorlaşacak. Çünkü su kalmıyor Evet. ama tam da zaten suyun olmadığı derelere vadilere HES'lerle tahip Azaldı. etmeye çalışıyorlar. Evet bu çalışıyorlar. akıl almaz evet. bir sürreel durum var ve işi, köylülere taş atan ve gaz sıkan şirket, şirket yetkilileri, yetkilileri evet. var ve evet. devletten aldıkları talimat uyarınca diyorlar. Hakikaten gerçek üstücü bir tablo yani. Şimdi siz bu iklim paneli iki verirsiniz Ben de şunu eklemek istiyorum bu sizin önemli açıklamalarından. Bizim Akdeniz bölgesinde test mücadelelerinde çok net gözlemlediğimiz bir şey var. Yani bütün Gümüşhane'de olsun, Sürekler'de olsun, Ahmetler'de olsun, bütün köylülerin. O coğrafya da büyüm, doğmuş büyümüş yaşamış köylerin verdiği bilgiler çok önemli. Son 10 e, yıldır ama 5-6 yıldır yılın altını çizerek şunu çok net söylüyorlar: sular çok azaldı. E, gerçekten de biz şunu gözlemliyoruz e, Akdeniz coğrafyasında. E, eskiden e, yağmur yağardı hatta iki ay boyunca hiç e, durmadan yağmur yağardı ama bir E, usul usul tatil sakin yağmur yağdı şimdi kışın ne varsa e, e, indiriyor bir anda yağmur ama arkasından bakıyorsunuz günlerce yağmur yağmıyor yazın e, 8 ay zaten yağmur yağmaz burada bu coğrafya gerçekten çok zor döneme giriyor e, su açısından e, bu iklim değişikliği konusu Akdeniz'de hayati önem taşıyor ben eğer izin verirseniz süremiz varsa bir şey daha eklemek istiyorum. Ahmetler kanyonunda e, çok da öne çıkamayan çok önemli bir doğa harikası var. Suyun milyarlarca yılda oyduğu bir kanyon var orada. Hepsi bir sanat eseri bir doğa harikası. Yani insanların gözü önünde olmayabilir bu güzellik. Ama e, orada o güzellik yaşıyor ve yaşamalı. Şimdi HES şirketi o e, kanyonun da tahrip edilmesine neden olacak. Evet. Yani bizim e, doğa harikası şeyleri görmedik diye parçalama da yok. Doğaya yine bu açıdan da ihanet etmemeyiz gerekiyor. Evet. evet zaten şirket yetkilisi de tünelin yani bir tünel yapılıp suyun 3400 metre yani 3,5 kilometreye yakın e, Ahmetler Köyü'nden önceki kısımda Tünelden geçirileceği ya da kanaldan geçirileceği ve sonra dereye bırakılacağını söylemiş. Aslında bunlar da hani e, o dereyi kurutacaklarını açıkça söylüyorlar. Hiçbir şeyi de gizlemiyorlar sağ olsunlar. Maalesef. Evet, e, size kolay gelsin e, diyoruz mücadelenizde Teşekkür ama e, sonuçta direne direne <gülüyor> kazanıyoruz. Türkiye'nin evet. her yerinde Ahmetler'de evet. de, de kazanacağız diye Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Hediye. Biz teşekkür ediyoruz. Yaralarımıza da tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok ediyorum. selamlar köydeki direnen arkadaşlara da selamlarımızı iletin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet Hediye Gündüz'le konuştuk. Manavgat'taki Ahmetler Hediye Kanyon. Kanyon'undaki HES mücadelesiyle ilgili. bir kısa... Çok taze ta ve acil bilgiler verdi. Evet. Bir kısa müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi John Prine'dan dinleyeceğiz. Hikayesini belki dinledikten sonra konuşuruz ama bir kömür şarkısı aslında. Paradise. When I was a child My family would travel Down to western Kentucky where my parents were born And there's a backwards old town that's often remembered So many times that my memories are worn And Daddy won't you take me back to Muhlenberg County Down by the Green River where paradise lay? Well I'm sorry my son, but you're too late in asking Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Well, sometimes we'd travel right down the Green River to the abandoned old prison down by Edry Hill, where the air smelled like snakes and we'd shoot with our pistols. But empty pop bottles was all we would kill.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 Came With the world's largest shovel And they tortured the timber And stripped all the land Well, they dug further coal Till the land was forsaken Then they rolled it all down As the progress of man And Daddy, won't you take me Back to Muhlenberg County Down by the Green River Where paradise lay Well, I'm sorry, my son But you're too late in asking Mr. Peabody's cold train is hauled it away When I die, let my ashes float down the Grand River Let my soul roll on up to the Rochester Dam I'll be halfway to heaven with paradise waiting Just five miles away from wherever I am. And Daddy won't you take me back to Mulenburg County, down by the Green River where paradise lays. Well I'm sorry my son, but you're too late and ask nasty. Mr. Peabody's cold train is all it away. John Prime Bir American Folk dinledik dinedik. Paradise, Batı Kentucky'nin Muhlenberg bölgesindeki Paradise kasabasından bahsediyor. Paradise kasabası Peabody şirketinin çıkardığı kömürlerle tamamen yaşanmaz bir hale gelmiş durumda. Şu anda da Paradise terk edilmiş bir kasaba halinde. Bir yerde diyor ki, şarkının bir yerinde ve sonunda diyor Paradise'ı anlattıktan sonra Kömür şirketi geldi dünyanın en büyük küreğiyle ve bütün ağaçları ve bütün her yeri yakıp yıktı ya da işte dümdüz etti. Ve diyor bunu da insanlığın ilerlemesi adına yaptı. Paradise dinledik. Evet kömürle ilgili de ilginç bir haber var belki ona bağlayabiliriz. Yani New England denen bölgesinde işte Boston, Massachusetts, Kuzey Doğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Doğu'su. Orada çalışan en büyük New Jersey karargahı olan şirket. Brighton Point Station adında bölgenin en büyük şirketi, kömür şirketi vazgeçmiş artık üretimi durduracağını açıklamış. Çok uzun bir mücadeleden geçiyorlar. 10 yılı aşkın bir süredir burada yereller büyük bir mücadele veriyorlarmış. İşte 350 org ve benzeri kuruluşlar da bir an önce kapatmazsa daha da artıracağız deyince vazgeçmişler sonunda. ve Böylece önemli bir Zafer kazanıldığından belirtiliyor. Fakat tabii işte orada çalışan işçilere de bir geçiş sağlanması gerekecek. Başka yerlerde nasıl iş yaratılacağı konularında konuşulmakta. Yani çok önemli bir zafer kazanım olmakla beraber devamının muhakkak getirilmesi gerekiyor Yani evet. Brayton Point artık yok kömür yakıtlı termik santral kapanmış durumda. Son birkaç senede de Amerika Birleşik Devletleri'nde proje aşamasında olan 150'den fazla termik santralin çoğundan bu hareketler sonucunda vazgeçildiğini ve galiba şu anda en fazla 15 tane yeni... E, termik santral projesinin kaldığını e, okumuştuk geçen yıllarda. Evet, bunda tabii o Tamamen... fracking, fracking biraz çatlatma evet, yöntemiyle e, şeyin de etkisi var. Ama Bilmiyorum. kömüre karşı mücadelenin de tabii e, sonuçta hani birbirini belki hani birinden kaçıp diğerine e, sektör evet. Ama yani yine de e, bunun etkisi var. Şimdi bir tane e, e, dün mü? Evet. Dün yayınlanan bir haber var. E, bu Proceedings of the National Academy of Sciences Yani Amerika'nın en önemli En saygın dergisi, dergisi evet, e, Bilim dergisinden birinde Çıkmış olan bir araştırma Biraz böyle fazla bilimsel Bir araştırma gibi görünüyor ama sonuç e, Hani e, bu e, Buradan şimdi şeye atlayacağım e, Hafta sonu Pardon pazartesi günü e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde Bu IPCC raporu üzerine yaptığımız toplantıda da hep söz döndü dolaştı böyle iyimser kötümser denklemine geldi. <gülüyor> ama bu işlerin iyimserlikle kötümserlikle falan bir alakası olmadığını aslında sadece basit gerçeklerden bahsettiğimizi belki her seferinde hatırlatmak lazım. Çünkü bunu söyleyince yine kıyamet tellallığı yapıyorsun diyebilirler ama bu basbaya bir bilimsel araştırma. Ve diyor ki bu şeyde... 55 milyon yıl önce gerçekleşen e, jeolojik çağlar içerisinde iklim değişiklikleri yani değişik nedenlerle oluşan yani insan eliyle değil tabii değişik nedenlerle oluşan iklim değişikliklerinin anlatıldığı her yerde PETM diye yazılan bu Pleosen Eosen Termal Maksimum denen bir evet. hikayeden bahsedilir. Bu işte çok e, jeolojik anlamda çok kısa bir süre içerisinde e, sıcaklıkların 5 derece birden fırladığı ve Ee, o sırada ciddi bir işte yok oluşa neden olduğu anlatılır. Fakat bu yeni araştırma, bu e, termal maksimum denen şeyin sanıldığı gibi e, jeolojik olarak göz açıp kapayıncaya kadar e, denen süre 10.000 yıldı. Meğerse bu artış 13 yılda olmuş. Bu e, ortaya konmuştu Öyle 13 yılda yıl, mı? Evet. E, açıklamaya göre e, karbondioksit seviyeleri iki katına çıkmış. E, bu e, okyanus yüzeyi asidik hale dönüyor ve bu asidik hale dönmesi yani artık bir şekilde karbondioksitin e, birikmesi bu metan yataklarındaki patlamalardan falan kaynaklanan e, bir olay bu. E, ve e, sadece haftalar ya da aylar içerisinde e, bu şey, e, okyanus yüzeyi asidik bir hale dönüyor. Ve bu da tabii işte artık hangi şeyi tetikliyorsa herhalde e, karbon kutma kapasitesinin ortadan kalkması vesaire e, ve, ve metan yataklarının artması ve e, sadece 13 yıl içerisinde e, 5 derecelik bir artışa neden olduğunu e, bulmuş durumdalar. Ve bu da e, bugün işte IPCC raporundaki söylenen Beş derece ya da dört buçuk dereceye evet. çok yakın. Bu dört buçuk derece bizim şeyimizde, bizim olayımızda yani 150 senede falan oluyor. Biraz daha uzun sürüyor ama jeolojik açıdan bakıldığı zaman neredeyse eşit. Eşit evet bu çok tabii yani, bin yıl duyduğumuz yani. en acayip ürkütücü haberlerden bir tanesi. Buna hiçbir şekilde adapte olmak bu adapte yani... olunmadığı gibi şeylerde bu dönemde şey Arktik çevresindeki Kuzey Kutbu çevresindeki sıcaklıkların 23 derece civarına çıktığı söyleniyor ve özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yani Ekvator'a yakın bölgelerde yaşamın tamamen ortadan Ya ee, mümkün alt, değil bu, bu, e, bu sılarla. Öyle. Mümkün olmadığını da zaten <gülüyor> James Hansen ve arkadaşları kaç zamandır bunu yazıyorlar. 13 yıl ha? Bu beni şaşırttı. 13'ün uğursuzluğu buradan geliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi meydana çıktı. Ama hiç merak etmeyin çok önemli gelişmeler de oluyor. Mesela IMF ve Dünya Bankası iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmaya karar vermişler ve müthiş bir karar alarak e, karbona fiyat koyma konusunda çalışmalara Aa, başlamışlar. Şey bu çok e, iyi. Tabii, o o olayı çözer değil mi? Kurtulduk. Evet, kurtulduk. Bu arada e, haberde yalnız ilginç bir şey var. Çünkü e, fosil yakıtlara verilen e, sübvansiyonların da kaldırılmasını öneriyormuş IMF. E, fakat bu sübvansiyonların miktarı neymiş biliyor musunuz? Şu anda bu dünyada herhalde Amerika'da olmasa gerek bu kadar yüksek bir miktar. E, fosil yakıtlara verilen Ee, sübvansiyonların toplam miktarı 485 milyar dolarmış. Evet. Ben bunu şeyden Bill gibinden okumuştum yeni. Bu dünya değil mi? Evet. Amerika değil yani. Amerika ise iyice facia. Çünkü 485 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Bunu tabii diyorlar ki yani IMF diyor ki bunu Yani ...tüketicinin daha ucuz fosil yakıt alması için değil aslında... ...şirketlerin daha e, az yatırım yapması, kendilerinin daha e, geliştirmemelerini falan sağlıyor demiş. Ama tabii bu yorumlar bir yana e, aslında iklim değişikliğinin nasıl bir ekonomik sistemin sonucu olduğunu da... ...herhalde nefis bir şekilde gösteren e, bir örnek bu. Son olarak e, postlamın yaptığı bir araştırma var. Bu da yeni. E, eğer... Dünya sıcaklıkları 2 derece bu çok yeni bir model evet. kullanarak yapmışlar bunu 2 derecelik bir artış olursa diyor ki ben Yeşil Gazete'de bir yazı yazmıştım geçen hafta bu gardindaki bir modele dayanarak IPCC'nin çalışmalarına göre ben işte ben kaç yaşına geldiğimde tamamen kendime hesapladım yani. Herkes de kendi hesaplayabilir. Kaç yaşına geldiğimde hava sıcaklıkları kaç derece olacak? Ee, ve benim işte 65 yaşına falan geldiğim yıllarda 2 dereceye yaklaşıyor. Hı hı. Şimdi şöyleymiş ki 2 derece sıcaklık artışı olur ise e, postamın hesabına göre bugünküne ek olarak 500 milyon insan susuz kalıyormuş. Yarım milyar. Bir şey değil diyorsunuz. Önemli olan... Gazpromun filan büyük şirketlerin kârları bak hesap şu gayet net 2017 itibariyle Gazprom'un hisse değeri e, dörde katlanıp 1 trilyon dolara ulaşacakmış hisse değer. Hiçbir şey değil bence daha alacakları çok yol var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dünyanın büyük şirketi oluyormuşam. Şeyi geçtiler mi Exxon? E, geçmiş oluyorlarmış işte. Ha. Bunu e, başkanı kim biliyorsun değil mi Gazpromun? Dimitri Medvedev. <gülüyor> o zaman bir sonraki başkanı Putin olacak evet. demektir. <gülüyor> Aynen öyle. Peki o zaman programı Gizem'e özgürlük diyerek kapatalım. Çünkü Gizem de 30-29 diğer Greenpeace aktivistiyle beraber Gazprom'a karşı yaptıkları eylem nedeniyle hala Rusya'da hapishanede. Evet biraz önce konuşma fırsatımız evet. oldu bundur zaten. Gizem'e özgürlük diyerek kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.